95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz 12 Mayıs 2022 tarihli yayınımızda Filiz Ova ile birlikteyiz Zorlu Performans Sanatları Merkezi direktörü olarak hatırlayacaksınız onu geçtiğimiz aylarda da Zorlu'nun sezon açılışında yine bir yere gelip sürprizleri konuşmuştuk sahnede olup bitenleri şimdi Mayıs ayında buluşmamızın bir başka bir rabıtası var Jazz parantezinde buluştuk Filiz Hanım'la Açık Dergi'de takip ediyorsunuz muhtemelen yoğun bir caz gündemim var halihazırda. İşte buradan e, tüyolar ana öğreneceğiz. E, Fizanım zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet heyecan verici iki program. E Jazz severleri bekliyor. E, hatta başladı bile çoktan. Aslında geçtiğimiz yıllarda başlamış bir özel caz festivali uygulaması vardı. E, Zorlu PSM'nin yakından takip eden dinleyiciler çok iyi hatırlayacak. Bir tür aslında onun devamı gibi de düşünebilir bu seneki festival öyle mi? Bunu soracağım. E, ama bir yandan da e, bu söyleşi vesilesiyle aslında e, şeyde vurgulamak istiyorum. Tuş'e Zorlu PSM'nin caz kulübü e, olarak faaliyette bulunan alanı ağırlı Olarak, hali hazırda zaten caza e, ciddi bir olanak sağlamakta caz müzisyenlerine ve e, dinleyicilerine. Kısaca böyle e, bunun vurgusuyla başlayalım e, isterim. Tuş'e uzun zamandır devam ediyor. Bu söyleşi onunla ilgili değil ama zorlunun cazla bağlantısı bağlamında neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Tuş'e bizim e, çok sevdiğimiz ve çok değer verdiğimiz ondan sonra PSM'nin en, en genç mekanı aslında. Evet. E, 4-5 yıllık bir geçmişi var ve düzenli olarak Tuşe'de zaten bizim bir caz programımız var. Orada ağırlığı olarak e, yerli caz müzisyenlere yer veriyoruz ve e, çok da yoğun talep görüyor e, Tuşe. Evet. E, bir taraftan e, caz, genel olarak tabii ki ağırlıklı olarak caz var ama stand-up da oluyor. Ondan sonra e, cazın e, sınırlarını zorlayan, cazdan ilham alan ama farklı alanlarda müzik yapan müzisyenleri de daha diyoruz tabii ki. Ama evet Tuşe bizim e, caz kulübümüz ve çok yoğun bir ilgiyle karşılaşan e, açıldığı günden beri aslında e, Türkiye'de de, e, Türkiye caz e, dünyası içerisinde de kendine yıllar içerisinde önemli bir yer edindiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, bu açıdan da çok önemli. Hem bunu vurgulamak istedim hem de söylediğiniz çok iyi oldu aslında. Yani cazın, düşeni pro e, programına baktığımızda öyle çok purist manada bir caz şeyi görmüyoruz, programı görmüyoruz. Dediğiniz gibi caza yaklaşan, yaslanan projelerden de bahsediyorsunuz. Aslında bu tam da beni şu e, içinde bulunduğumuz Mayıs ayının caz programına getiriyor. Bakınca öyle düşünmeden edemiyorum. E, hakikaten yani e, cazın cazın e, çok e, sınırlarına da keskin bir tanım getirmiyorsunuz gibi cazda cazda muhabbet içinde cazda diyalog içerisinde pek çok müzisyeni de görebiliyoruz bu bence çok e, hoş bir yaklaşım neler söylemek istersiniz Şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim, PSM'de Mayıs bir caz ayı, ondan sonra bir caz festivali olarak nitelendirilmiyorduk biz Mayıs ayını. Caz müziği aslında PSM'nin programı içerisinde olan ve organik bir bağ olan, organik olarak var olan bir e, müzik türü diyeyim. Çünkü hani PSM olarak biz bütün e, müzik türlerini ve çok geniş bir yer pazede, tabii ki hali hazırda bir program yapıyoruz. Hani müziğin ötesinde bildiğiniz üzere tiyatro, müzikal, farklı performanslar. E, çok fazla sahnede, toplam beş farklı sahnede, farklı farklı alanlarda e, çok geniş çaplı ve kapsayıcı bir programla izleyicimizin karşısına çıkıyoruz. Ama Mayıs özellikle cazın yoğun olduğu bir ay diyebilirim. <gülüyor> e, biz çok... E, Şöyle anlatayım, biz PSM olarak bu sezona, sizinle de sezon başında konuşmuştuk, burada yine anlatmıştım. Dünya Değişsin sloganıyla veya mottosuyla başladık hı hı. ve aslında izleyicilerimiz için dönüştüren, geliştiren ve yenilikleri sunan bir sahne olmak istiyoruz. Bu bağlamda da cazın kalbi nerede atıyor, yenilikler, <gülüyor> çığır açan, çaldas müzisyenler en çok nerede bulunuyor, neler yapabiliriz diye konuşuyoruz araştırırken, bakarken aslında Londra Caz Festivali bize çok olağan ve cazip bir partner olarak geldi. Çünkü şu anda gerçekten hani sanatın büyük bir bölümünü ve caz müziğin özellikle kalbi Londra'da atıyor. Ve buna biz böyle hani caz caz olarak sadece bakmıyoruz. Hani çok global bir şeyden bahsediyoruz. Bu EFT Londra Caz Festivaliyle yaptığımız işbirliğinde de sizde vurguladığınız gibi biz hani sadece caz değil aslında cazdan ilham alarak ne bileyim Afrobeat, soul, funk farklı farklı müzik türlerini içine alan sanatçıları seçtik bu programın içerisine. Evet. Yani Londra dediğiniz gibi e, cazı çok besleyen bir yer zaten. Son 10-20 yıldır belki ve söylediğiniz gibi ciddi bir çeşitlilik arz ediyor. Dolayısıyla Londra Caz Festivali ile e, girdiğiniz bu ortaklıkta İstanbul'daki müzik sahnesine bu çeşitliliği yansıtacak nitelikte isterseniz. ile ortak gerçekleşecek programın ayrıntılarına geçelim. Zira bu hafta sonu e, itibariyle başlıyor bu seri yanılmıyorsam. E, ama Mayıs ayının sonunda da pek çok konser var. Bir kısmı bizim de çok yıllardır heyecana takip ettiğimiz müzisyenler bunları İstanbul'da e, izleyebilecek olmanın da heyecanı içerisindeyiz. Kısaca EFG London Jazz Festival'la Zorlu PSM'nin bu ortak programında aynı sizden alalım mı lütfen? Tabii ki. Şöyle biz bu programı yaparken gerçekten Londra sahnesinin Genç Londra Caz sahnesinin en önemli sanatçılarını e, Türkiye sahnesine, İstanbul sahnelerine taşımak istedik. Ve böyle bir işbirliğine girdik Londra Caz Festivali ile. 14 Mayıs'ta başlayacağız Jordan Rakey ile. Jordan Rakey'i e, en son 2022 yılında Bonavoy ile yaptığı işbirliğiyle de çok büyük ses getirdi. Grammy adayı olan ve tam da dediğimiz gibi sadece caz değil ama cazda, cazdan ilham alarak funk, soul e, türlerine de e, içeren veya barındıran e, heyecan verici bir sanatçı 14 Mayıs'ta e, 14 Mayıs Cumartesi akşamı e, başlayacak. Hı hı. E, bu e, serinin bir ilk, ilk konseri olarak başlayacağız bu konserle. E, 28 Mayıs Cumartesi günü de Binker Moses'la Kokuroko'yu ağırlayacağız. E, Binker Moses Binker Moses Boyd ve e, saxofon sanatçısı Pinker Golding'den oluşuyor. Moses Boyd'u Beyoncé ve Little Sims gibi işbirliklerinden, e, yaptığı işbirliklerinden ve birlikte çaldığı sanatçılardan da tanıyoruz. Mercury e, ödüllerine de aday olan çok değerli bir sanatçı. Kokoroku'yu da e, inanılmaz e, hareketli ve heyecanlı bir e, evet. sekizli. 2019 yılında e, Abusley Junction hem albümü single ile çok büyük ses getirmişti. Eee yine PSM'de kıpır kıpır bir konserle bir arada olacağız. 28 Mayıs cumartesi akşamı 29 Mayıs'ta da Nubia Garcia ve Sons of Kemeti ağırlayacağız. Luba Garcia çok heyecan verici genç bir kadın saksafon sanatçısı. Kendisi North Sea Jazz Festival, Love Supreme, The Glastonbury gibi farklı festivallerde ve dünyanın en önemli festivallerinde yer alan bir sanatçı. Mercury adayına adayı oldu bundan önce ve 2021'de sanıyorum BBC Proms Evet da e, e, debüsünü yaptı. E, çok heyecan verici, heyecan verici bir sanatçı. Sonrasında da Sons of Kemek'le eee ITF'nin Jazz Festivali ile olan işbirliğimizi e, tamamlıyor olacağız. Sons of Kemet'te klarnetçi e, ve saksafon sanatçısı Es çabukahçinler tarafından kurulan bir dörtlü, Theon Cross, Eddie Hig ve Tom Skinner'den oluşuyor. Tom Skinner'i yine Tom York ve Johnny Greenwood'la olan The Smile işbirliğinden hatırlarız. San Kemet'te büyük ses getiren Londra sahnesinde, Londra sahnelerinde çok önemli bir grup olarak 2018'de de yine Mercuryye aday değil aslında Mercury kazanan bir topluluk. Böyle bir e, hafta üçlü bir hafta üç gün e, Londra Jazz Festivali PSM'de ağırlıyor olacağız. Evet. Özellikle 28 ve 29 Mayıs hafta sonu çok yol geçecek. Öyle gözüküyor. Dört büyük şov izlenecek zorlu PSM'de 28-29'da ve bu işte önümüzdeki cumartesi günde açılışı gerçekleşiyor. Güncel Londra sahnesinden isimler İstanbul'a geliyorlar. Filizovay'la... ...YF e, Çiğland'ın Jazz Festival ve Zorlu PSM'i e, ortaklığını kısaca değerlendirdik. Gruplar üzerine uzun uzadıya konuşmak da var. Zira hakikaten çok yaratıcı e, bakış açıları getiren e, oluşumlar az evvel saydığınız. Ama birazdan zaten bir Numbia Garcia parçası da sunacağız dinleyicilerimize. E, biz müziğin kendisine yönlendirelim ya da konseri beklemeden isteyelim. E, şimdi ben açılışı aslında Fikri Karayel ile yapmıştık. E, biraz bugünlerde gerçekleşen e, bir Başka programdan bahsetmek istiyorum. Yerli e, müzisyenlerin, Türkiye'den müzisyenlerin sahne aldığı caz etkinlikleri de var. E, Bunlarda bir hayli kı kıymetli zira özel projelerin de burada olduğunu e, görüyorum. E, mesela Erol Evgin bu hafta sonu caz şarkıları söyleyecek bir klasik olarak adlandırılabilir ama... Seda Erçicesinde mesela bir e, klasiklere baktığı ilginç bir program var. Burada da jenerasyonlar ve türler e, arası bir e, yaklaşım sezinliyorum. Dolayısıyla kısaca burunun programını da aktarmanızı istesem olur mu? Tabii ki. Yani hani dediğim gibi e, Mayıs ayı PSM'de caz ayı. Tabii ki sadece yabancı sanatçılar değil, ülkemizin de en değerli caz sanatçılarını e, hali hazırda biliyorsunuz zaten misafir ediyoruz. Ama bu Mayıs ayı içinde onlardan hani özel proje oluşturmalarını e, rica etmiştik. E, Erol Evgin bunlardan bir tanesi, e, şarkılarının caz e, uyarlamalarını seslendiriyor olacak. İlk defa böyle bir konser gerçekleşiyor. E, yine 14 Mayıs'ta Deniz Tekin, Leonard Cohen şarkılarını yorumlayacak. Alp Ersem Ölmez, Çelik, Çağrı Sertel, dediğiniz gibi Fikri, Fikri Kara, ve Seda Erciğezli, e, Tuğçe Şenoğlu e, ağırlayacağız. E, bu konserler yine Stüdyo Tüse Türk Sanat Sahnesi gibi farklı sahnelerimizde yer alacak. Tabii ki yerli sanatçılar da olmazsa olmazlarımız ve biz e, en az e, nasıl diyeyim size en az Londra Sahnesi kadar burada da e, müzikte çok e, kıpır kıpır ve e, sürekli kendi geliştiren bir müzik dünyası var dolayısıyla bunu da buna da PSM'de ve yer vermeye özen gösteriyoruz ve Deniz Tekin Fikri Karayel gibi genç sanatçılara da yer vermek bizim için büyük bir önem taşıyor ve özellikle onların bizim için yapacağı projeleri de büyük bir memnuniyetle alıyoruz mesela. Evet Açık Dergi'de kent Takibi'nde düzenli takip ediyoruz. Takip edeceğiz de Mayıs ayında olup bitenleri hem Türkiye'den müzisyenlerin caz konserleri hem de e, işte EFG ile birlikte gerçekleştirdiğiniz ortak programı oldukça heyecan verici Açık e, Radyo'da e, olup bitenleri izlemeye çalışacağız. Sizden ayrıntıları alma şansına sahip olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrar yeni katıldığınız için Filizov'a ve en kısa sürede e, görüşmek, müzikle buluşmayı e, diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Nubia Garcia ile Kıp Yoruz Söyleşimizi bu ayın sonunda İstanbul'a gelecek İngiliz caz evet Inner Game isimli parçası sizlerle Nubia Garcia Inner Game'di sizi dinlettiğimiz Nubia Garcia İstanbul'a geliyor, EFG Londra Caz Festivali ile Zorlu PSM'nin ortak programı kapsamında ve Sons of gemetle ile aynı akşam Dinleme ve izleme imkanımız var. Etunbe Garcia bir saxofoncu ve besteci, Londra caz sanlinsinin önde gelen isimlerinden birisi. Caza çok farklı ritimleri getirmesi, ayrıca ilk döneminden bu yana rap müzikten de hiç uzak durmayışı ritmik açıdan onu çok kısa dışı bir hale e, pozisyonu koyuyor. Evet Inner Game. Onunla dinlediğimiz kayıt oldu. İlerleyen günlerde İngiliz sahnesinden diğer müzisyenlerde açık açık dergide kulak vereceğiz. Bu seriyi sürdüreceğiz. Ama bu akşamlık e, bu kadar. İlk bir saati de sonlandırdık zaten. Şimdi 7 itibariyle Fransız söpürücü burada olacak. Onu hatırlatayım hemen. Devim Özkan'ın hazırlayıp sunduğu kuşağımız. E, birazdan yayında 50 yıl öncesinin müziklerini dinleyeceğiz. Bir Mayıs klasiği olarak radyonuz açık kalsın. Açık Dergi